Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamü ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in amin velhamdülillahi Rabbil Alemin. Kim ki ümmetime iletmek üzere 40 hadis ezberlerse kıyamet günü ben onun şefaatçısı ve şahidi olurum. İlmin afeti unutmaktır. Temizlik imanın yarısıdır. Deveyi bağla ve tevekkül et. Oruç tutun, sıhhat bulun. Namaz dinin direğidir. Helal peşinde koşmak cihattır. Güzel söz sadakadır. Cennet kılıçların gölgesi altındadır. Meclislerdeki sözler emanettir. Hayra vesile olan yapan gibidir. Cennet cömertler yurdudur. Oruç sabrın yarısıdır. Sabır imanın yarısıdır. Tebessüm etmek sadakadır. Sabır başarının anahtarıdır. Sabır musibetin ilk anındakidir. İbadetin efdali devamlı olanıdır. Kur'an sırf devadır. Dilini tutan kurtuldu. Hikmetin başı Allah korkusudur. Vaat edilen verilmelidir. Dua müminin silahıdır. Müsamaha et ki sen de göresin. Namaz müminin nurudur. Pişmanlık tövbedir. Mescid takva sahiplerinin evidir. Din nasihattır. Dua ibadettir. Cuma fakirlerin haccidir. Güzel soru ilmin yarısıdır. Önce selam, sonra kelam. Öfkelendiğinde sus. Çok gülmek kalbi öldürür. Oruç kalkandır. Sabah uykusu rızkı engeldir. İçki kötülüklerin anasıdır. Gözlerin zinası bakmaktır. Kanaat bitmez bir sermayedir. Haya imandandır. Kişi arkadaşının dini üzeredir.